94.9 açık radyoda Camus'la güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Ne kadar derin bir nefes aldın Didemciğim? Öyle mi? <gülüyor> açık Radyo 194.9. Evet. E yarım saat 90. konuşacağız. Efendim? Evet, doğru. Aldım onun nefesini. Nefesimizi alalım, berber, kuaföre devam edelim. Devam. Ee, çağrışımlar ve e, kuaför yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan öğrendiğimiz bilgiler bitmedi bir türlü. Evet, ondan öncesinde Sayın Sedef Karayel hanımefendiye Desteklerinden dolayı teşekkürümüzü evet. iletelim. Eksik olmasınlar Sosyal bugünkü destekçimiz. Sosyal medya hesaplarımız var. Twitter var. Facebook yok. yok. Instagram var. <gülüyor> <gülüyor> Gmail var. Gmail aynı isimli. Evet, bunlar var. Evet, devam edelim çağrışımlara. Evet, Berber efendim. kuaför kelimelerimiz ee, Kuaförlerden aldığımız bilgileri artık e, bitirelim. E, şimdi e, benim kuaförüm e, Atilla e, şeyden bahsetti özellikle. E, özellikle son beş yıldır böyle ne istediğini e, bilmeyen bir müşteri tipinin türediğini söyledi. A A A A A A A A Kuaförlerle karşı karşıya gelen bu seçeneğin çokluğuyla da ilgili olabilir dedi. Çünkü artık o kadar çok şey yapılıyor ki... Hmm. Ee, o mu hayır bu olmasın Öbürüne benziyor falan şekilde eskiden daha dedi belirgindi yani işte geliyor işte kestirme kat yapın biz ampli yapılacak falan o gibi belirsizlik şey. belirsizlik hali san, sanki sonra da devam ediyor bir böyle hep böyle bir memnuniyetsizlik ha, Memnuniyetsizlik haller var. Ha, o da mi? ayrı evet. onu çok komik şeyler anlattılar eski bir kuaförüm Gazi şeyini söyledi ee, böyle dedi saç kestirmeye geliyor fakat sürekli kesme diyor böyle <gülüyor> bir kadın tipi var dedi ee, Atilla'nın an Anlattığı da e, arkadaşıyla birlikte o ilgi çekiciydi şey e, hatta birebir bir olayı e, paylaştı benim hoşuma gitti. Şimdi mesela bir hanım gelmiş demiş ki çok az kes bir parmak kes saçımı e, boyamayacağız e, kakül yapma kat kesme ha. bunları vermiş baştan talimat olarak ama sonra demiş ki iş yerine gittiğim zaman herkes büyük bir değişim görsün saçımda demiş. evet. <gülüyor> İşte böyle e, müşteri tipleri Berber tipleri, efendim bu eskiyle ilgili bilgilerden birkaç şey geldi aklıma geçen programdan sonra notlarımdan kaçırmışım. Mesela eskiden köpük ve saç spreyi çok daha az bulunuyormuş kuaförlerde az var daha pahalı. Onu kullandıkları zaman ekstra para alıyorlarmış. Hmm. Öyle bir zaman varmış. Doğru doğru ilginç. Ben denk düşmedim ama malzemenin azlığı. Bayağı eskiden her benim biraz çocukluğum zamanı hmm. gibi. Çünkü sorarlar da hatırlıyorum anneme işte. Şey, sıkalım mı yapalım anladım. mı falan gibi evet. Sonra parasıyla. bu bir, hani saç de değil mi yapınız. Parasıyla herhalde. evet <gülüyor> parasıyla diyeyim efendim yapınız mı <gülüyor> olmalı, sıkınız. Ee, bir şey vardır kadınlar saçını boyatırken aman Oreal yapma derler. Oreal Oreal şöyle onu da Atilla yine... İdamcığım birçok şey öğrendim Zerçe... sayende. sayende? Ben de öğrendim bunların çoğunu bilmiyordum. Ee, öyle Oreal yapma diyorlar ama öyle bir şey yok dedi. Ee, bu dedi sadece aslında bir marka var isme buna benzeyen. Ee, oradan gelen bir yanlış anlamayla aslında bir açıcı toz var. Ee, onu kastederek sürekli o Açıcı toz derken? Saçın rengini açıyor ha, mesela rengini açıyor. rengi siyah bir saçı sarıya boyatacaksan Önce açı, açtırıyorsun Saç Hı. beyaz gibi bir şey oluyor neredeyse Sonra yapıyorlar o kızılı ya da sarıyı bir de bu renk tutturama o hikayesi de çok oluyor Oo. kadınlar arasında. Evet. İstediğimde yok olmadı falan değil mi? Feci bu memnuniyet renkler. sahillerini ben çok iyi biliyorum. <gülüyor> biliyorum. Yakın, yakın çevremden. Yakın çevremden biliyorum. <gülüyor> şöyle bir rengi istemiştim de şöyle geldi falan gibi. Ha, o çok oluyor ya da şuna benzedi, ha. buna benzedi gibi evet. kötü bir takım şeyler. Efendim e, şey sonra gene o yokluk zamanlarında geçmişte işte e, tabii o zaman fön makinesi yokmuş. Hani bana hiç öyle bir zaman yokmuş gibi geliyor insanın ama. Siyasetçiler gibi oldun yokluk, yokluk. zamanı. Yokluk. Eskiden yokluktu tüp sırasına giriyorduk. Maşa <gülüyor> varmış. Bankada Hatta... kuyruklar oluyordu. Tabii e, aygız için. Sırası ekmek sırası. Yani. Onları biliyoruz ama biz yani gördük. Gördüm yani. Kendim girmediysem de küçüktüm. Sırasını hatırlamıyorum. Ziraat dağıtmadan... Bankası sıraya girdiğini şey pardon. ...emeklerin sıraya girdiğini hatırlıyorum. O hala bazen... Evet. ...maş gününe yakın yakın zamanda da... Evet. ...neyse dağıtmayalım... ...efen maşa var... ...elektrikli maşa olmadan da... ...maşayı aygaz üstünde kızdırıp... ...saca e, çekiyorlarmış... ...evet... <gülüyor> <güler>. Çok şaşırdım buna. Evet bir de daha da bana ilginç gelen şimdi tabii hep böyle alüminyum folyolara sarıyorlar saçları böyle balyaş falan yapılırken. Hmm. O zaman böyle alüminyum folyo falan nerede? Mutfakta da yok Yokluk hep, hep ki, yokluk. Hep abimciğim. yokluk. Hiç evet. olmasaymış keşke. Çevre kirleniyor aslında. <gülüyor> Sigaranın yaldızları sigara kağıdının yaldızlarına sarıyorlar Aa, saçları. Çok ilginç. Evet. Bir de ben çok kişisel olacak ama şeyi paylaşmak istiyorum. Ben bunların arasındaki farkı bir türlü bilemezdim. E, efendim gölge. Tarihi bir yaşanıyor. <gülüyor> ya şöyle hepsi hem kelimeler aslında bizim programımızla ilgili hem de kişisel kelime tarihime de bir türlü anlayamazdım o hangisi bu hangisi. Gölge balyaj röfle ve meç arasındaki farkı açıklayacağım efendim. Evet buyurunuz. Gölge ince böyle doğal açık renkler atılıyor araya. Neredeyse kendiliğinden var güneşten olmuş gibi. Ha. Balyaj böyle kalın kalın ...o Aha. daha açık renk saç yapıyorlar aralara. Röfle, e, hani gölgenin bir üstü gibi... ...daha ince ve doğal görünemi. Gölgeyle balyaj arasında. Evet, yani aslında gölge, röfle, balyaj gibi çıkıyor merdiven. Evet. Bir de meç var. Onda şey ayrımı çok farklı. Yani saçın diyelim simsiyah bir saç... ...baya neredeyse beyaza yakın sarı attırıyorsun. Çok belirgin o ha. aradaki fark. Meç biraz daha eski moda bir şey zaten. Evet. ...gibi neyse teşekkür bu muhabbeti... Ederiz, ...ne edeyim, demek... Sen, ...ben kendi söylemediğim... ...anımsadığım birkaç şeyi de söylüyorum... ...artık tamam... E, ...efendim... ...Don Kişot'u da anıyorum ben... ...diyeceksin nereden anıyorsun... ...biliyorum da sen söyleyin... ...lütfen efendim. sen söyleyin... Yok, yok, Rica ediyorum... ...efendim Don Kişot'un miğferinin... ...bir berber tası olduğunu... ...bilmeyen varsa buradan paylaşıyoruz Hı -hı. Ee, sonra araştırırken berber balığı diye bir balıkla karşılaştım ee, onu paylaşalım ilginç gerçekten ilginç ee, zaten şekil olarak da e, tarağa falan benziyor Hı -hı. Ee, özellikle şeklini şemalini paylaşmak yetecektir aslında ee, Evet. başka bir şey yok aslında sözlüklerimize geçebiliriz Geçelim. etimoloji sözlüğüne bakalım e, Nişanyan'a baktım Buyurunuz. ben. E, İtalyanca barbiyer, barbiyere. Berberin geldiği kök, sakal tıraşı yapan kimse anlamına geliyor. İtalyanca barba, sakal demek. Evet. Onu ben. Kuaför ise Fransızca kufe e, diye okunuyor. Kadın ve erkek berberi aynı zamanda. Kufe, e, saç kesimi demek Fransızca. Orta latince, kofea, kask başlık demek. İş yanında bunlar var. Ben de iyi Eyvallu... e, kuaför yok, berber var sadece. Hı hı. Aynı malum İtalyanca'dan geliyor, Barbieri'den. Ee, tekrar etmiş olmayayım aslında Hani barba sakal oradan sakal kesenden berberi türetmişler oh. şeklinde ee, Latince kökünü e, barba o da sakal anlamına geliyor Bu kökten türeyerek aslında Almanca'da ve Fransızca'da da barbier şeklinde yazılan oh. sözcük oh. var Farklı telaffuz ediliyor mutlaka İspanya yolca da barbero İngilizce'de barber hep aynı kökten. Hatta bu Latince'den e, gelen dedik işte e, Barbar. E, bizim Barbaros'u var ya Barbaros, meşhur ha. denizcimiz. E, kızıl sakal anlamına. Evet Hayrettin ha, Paşa. Rossa Barbar. Evet Rossa kırmızı. barba, barba sakal, kızıl sakal. Kızılsakal. Zaten kökeni de Türk değil aslında. O yüzden e, kızıl saçlı. Evet aynen öyle. Barbaros sen yani çok kullanılıyor bu isim. Evet. Demek Ama kızı, kızı sakal. sakalmış evet. hiç ee, Arapça'da hallak e, Hatta kendine bu adı veren Berberler de e, görüyorum son zamanda Farsça'da da sertraş Ser malum baş demek ha. Böylece işte Kafa tıraşı gibi e, Böyle efendim bu arada berber balığı ile ilgili bir Bilgiye de rastladım e, Hemen onu da paylaşayım Anlamlara gelince Levrekgillerdenmiş bu balık Hani balığı ailesinden geliyormuş. Özellikle kuyruk ve yüzgeçinin çatalları... ...görselini vereceğiz. Hemen size niye berber balığı dendiğini... Tarağa benziyor değil mi? Ee, Tarağa benziyor böyle. İlkinci. Sivri sivri makasa benziyor arka kuyruğu da biraz. Efendim TDK'ye bakalım. Berber İtalyanca Barbieri'den geldiğini söylemiştik. Saç ve sakalın kesilmesi, taranması... ...ve yapılması işiyle iş uğraşan... ...veya bunu meslek edilen kimse... ...bu işin yapıldığı dükkan... Ee, kuaför ise yine kadın berberi ve erkek berberi olarak tanımlanmış. TDK'de bir iki tane ee, daha şeye baktım ağdaya baktım. Arapça akideden geliyor. Hmm. Kaynatılarak çok koyu ve yapışkan bir macun durumuna getirilen... Pekmez veya limonlu şeker eriyiymiş efendim. Doğru efendim. Hatta evet. artık sirada varmış. Ben de onu öğrendim. Buyurunuz, varmış neymiş? demeyeyim görüyorum da. Yani sirada aslında çam sakızından e, Hı -hı. türetilerek yapılıyor. Artık eski tip ağda en azından büyük şehirlerde pek kullanılmıyormuş. Hı -hı. E, çam sakız. azulen denilen bir şeyden Hı -hı. yapılıyormuş bu şeyde. Makasa baktım. Arapça mikastan geliyor. Kırpma aleti. Hı -hı. Tıraşa baktım. Sen de söyledin. Farça, taraş, kazıma, yontma anlamlar içeriyor. Hı -hı. Bunlar vardı TDK'de. Başka ne sözümüz var? Penata sözleri sözlüğünden... bir tane daha kaldı. Ona ekleyeyim. İlkini, Hı -hı. birinci programımızda söylemiştik. Ee, berber berbere benzer ama başın Allah'a emanet diye bir laf var hmm. ee, sonuçta kendini uzman gibi gösteren kişilere öyle hemen güvenmemek lazım ee, uzman ne olur, diye ne olmaz <gülüyor> evet başına iş açabilir canınızı bile tehlikeye sokabilir anlamına evet. geliyor yani demiştik ama ürkütücü bir alan yani tabii canım. Jiletler, makaslar ustura bıçak tabii değil mi? Bayağı. zaten öyle e, sahneler de çok vardır kesik içinde evet. Berberden çıkanlar efendim Allah mahir mafaza, olanları tabii ki şeyin dışında tutuyoruz sözümüzün <gülüyor> Sözlük devam edeyim mi ben? Lütfen. Akduan Özkan da e, sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğünde berbere almış ele. Muhabbetiyle yaptığı tıraş, yanağınıza vurduğu ustura tıraşından daha fazla sızı verebilen meslek erbabı demiş. Ha. E, Ambrose Beers de şeytanın sözlüğünde, önce şöyle bir açıklamada bulunmuş parantez içinde. Latince sakal anlamındaki barba sözlüğünden de e, barbaros yani barbar kelimesi türetilmiştir demiş ee, bu bizim barbaros gibi değil biraz daha barbarus diye yazılıyor ee, ve açıklamayı da şöyle bağlamış sohbetinin tüm acılara galebe çalan işkencesi sayesinde yanağınızı kesik içinde bıraktığını fark etmediğiniz barbar diye açıklamış evet, evet zaten hep Ambrose bir lafı sokar evet, evet. Ee, o zaman bir şarkı arası verelim Aa, evet, tabii şimdi biz e, dinleyicilerimiz anmadan e, geçeceğiz zannediyorlar, sayanılıyorlar. Tabii alıyor. ki Rossini'nin Sevil Berberi'nden e, bir şeyler çalacağız ve anacağız. E, Rossini'nin e, Sevil Berberi, ismi de Figaro zaten e, oyundaki e, bir e, oyundan alınmış e, librettosu. E, şimdi biz John Rousley'nin... E, Yorumundan dinliyoruz. Çok bilinen Aryas'ından belli bir bölüme en azından. Hı -hı. The city is far La la la la la la la la Presto, Bodega, che la voce presto La la la la la la la la Ah, che bel vivere Che bel piacere Che bel piacere Per un Di qualità, di qualità Ah, fortunatissimo cara, la la la la la la la! Ah, fortunatissimo cara di Napoli, ah, la la la la la la la! Ah, fortunatissimo per Verità, fortunatissimo per Verità, la la la la la la la la! açık radyo 94.9'dayız Berber kuaför devam ediyoruz efendim biraz berberlik tarihiyle ilgili birkaç not var evrimaci.com sitesi var çok da ilginç orada berber cerrahların berber cerrahlardan bahsediyor orta çağda berberler aynı zamanda cerrahlar bu ilginç bilgi doktor kökenleri da ta 13. yüzyıla kadar takip edilen bir meslek aynı zamanda berber cerrahlık Şimdi şöyle o dönemde şehirler henüz tabii küçük bu şehirlerin de kendisine ait hamamları ve hekimleri bulunuyor. Berber ce cerrahlar bu şehirlerde hem saç sakal kesip işte kırık çıkık düzeltme işte o temelli tedaviler kanama durdurma diş çekimi işte katarak temizleme kan kangrenli uzuvlara amputasyon işte kesme gibi Vallahi, evet. çeşitli cerrahi operasyonlar gerçekleştirilermiş. Hatta gerçekleştirilen da Çünkü bununla ilgili olarak o dönemde berber cerrah olmak için yedi yıl kadar eğitim alırlarmış. Evet, onu Bu senden ilginç... öğrendim. Bayağı uzun bir süre. Şu anda tıp altı yıl değil mi? Evet. Yani, evet. E, hatta kupalama, sülük tedavisi gibi sahte e, bilimsel e, tedavilerde e, işte yapmaya çalışıyorlar. E, berber cerrahlarla ilgili de ilginç bir e, durum söz konusu. Bu operasyonlarını... ...gizli ve steril ortamlardan öte halka açık ...meydanlarda gibi. ...gösteri gibi hatta ...eğlenceli bir hale de dönüştürüyormuş ...halk bunu. E tabi idam bile ...bir dönem neredeyse öyle olduğu Evet hatta bu... resimler var onları ...paylaşacağım. E, peki neden ...hekim değil de e, berber cerrah diye bir soru sormuş internet sitesinde ...bu bilgiyi paylaşan arkadaş hmm. e, tabi bunun temelinde ...dini temeller var bir yandan ...baktığın zaman e, Şöyle ki e, berberler değil aslında 1215 senesine kadar rahipler de cerrahi işler yapıyorlar. Rahipler tabii toplumun en eğitimli ve yetkin kişileri olarak görülüyor. Doğru. Hem de e, bir yandan da insan vücudunu açmanın e, insanın tanrısal kutsallığına zarar verilebileceğini inanıyor. Ancak e, 1200'lü yıllarda Katolik Kilisesi kan dökmeyi yasaklayınca e, iden iyiye cerrahlık ...gözden düşüp saygınlığını yitiriyor... Hmm, ...böyle doğru. bir durum söz Doktoru konusu... ...doktor işlerken demiştik hatta... ...hani Hı -hı. cerrah böyle ikinci sınıf gibi sanki... ...evet... E, ...papa Honorius, üçüncü Honorius... ...cerrahi uygulama yetkisini... E, ...rahiplerden aldıktan sonra... ...böylelikle iyiden iyiye... Berbar, ...berber cerrahlar... tıbbın cerrahi kısmını e, ...kısmına Müslendim. yerleşiyorlar... Hmm. ...ta ki işte 1638 yılına kadar... E, çünkü o tarihten itibaren e, cerrahlarla işte hekimlerle berber cerrahlar, cerrahlar arasındaki fark belirginleşiyor. Yetkileri elinden alınıyor. alınıyor. O, o süre içerisinde de berber cerrahlar işte organize oluyorlar. İşte odalar kuruyorlar. Hmm. Sınavlar, eğitimler, evet. çıraklık okulları e, işte eğitimler veriyorlar. E, çok ilginç. <gülüyor> ...bununla ilgili bilgileri paylaşmak istedim... ...sende vardı İngiltere ile ilgili bilgiler var galiba... Evet, ...bende de seninkine paralel... ...Clifford Conner'ın Halkın Bilim Tarihi... ...Tübitan e, basımı... ...güzel bir kitap var... ...orada var yani bu... E, Tellaklar, hayvan iyi edenlerle beraber berberlerin uzun yüzyıllar cerrahi işlemler yaptıkları bilgisine paralel olarak dediğin gibi bir usta çırak ilişkisi şeklinde yürüyor loncalar var. Mesela 1462'de Londra'da berberler loncası ya da Gizem adlı bir örgüt kuruluyor. Dördüncü e, Edward'dan kuruluş Berat'ı alıyor bu e, örgüt. Sonra 1540'ta cerrahlar loncası ile berberler loncası birleşiyor Aha. ve berber cerrahlar şirketi adını alıyorlar. Ee, doktorların tavsiye ettiği diyelim ki damardan kan almak ya da sülük kullanmak gibi işlerde berber cerrahi hemen yönlendiriliyor Aha. hasta. ...1510'da doğan bir... E, ...berber cerrah var... E, ...onun üzerinde durmuş çok... ...kitabında belli başlı özelliği o zaten... ...hani halkın içinden çıkan bir takım... ...bilim insanlarına değiniyor... E, ...pare diye... E, ...yazıyor yanlış telaffuz etmiyorsam... ...babası da bir berber cerrah... ...öyle yetişiyor... ...savaş alanında askeri cerrahide... ...o kadar e, büyük beceri gösteriyor ki... ...ona kraliyet nezdinde... ...büyük bir takdir kazandırıyor önce... E, ...daha sonra 1510'da... 1952'de ikinci Henry'nin cerrahı oluyor adam. Aa, çok ilginç. Evet e, ve e, birkaç yıl içinde de artık e, Aziz Kozmo Koleji'nden e, mezun olmuş. elit ve latince bilen cerrahların e, arasına kabul ediliyor. Kabul etmek zorunda kalıyorlar onu. E, ve bu adam bu bahsettiğimiz... Pare doğru telaffuz ediyorsam e, mesela o dönemde savaştı özellikle yaralananlara ya da işte kolu bacağı kopanlara ampute edilenlere kızgın demir dağılama gibi bir tedavi varmış Keremciğim. Ee, bunun bir işe yaramadığını hatta zarar verdiğini fark edip çok üzerinde duruyor ve onun yerine teknikler geliştiriyor Yani yara için yumurta sarısı gül ve terebentin yağ karışımından yarayı daha iyileştirici bir şey yapıyor merhem ha. Keza ampüte de kan damarlarını ince bir işlemle bağlıyor bugün vasküler ligasyon denilen şeyi gerçekleştiriyor ha. Bu berber e, cerrah yani böyle ee, Gündelik hayatımızın tarihinden bu ara yararlandım. Epey Kudret Emiroğlu'nun İş Bankası yayınlarından Orada berber kuaför başlığı altında e, biraz bilgiler var İşte İngiltere'de berberlerle dişçilerin ayrılması 1745'de olmuş Senin söylediklerinde paralel Hı -hı. Hatta e, Londra'da sonuncu dişçi berber 1821'de vefat etmiş ölmüş efendim Hı -hı. Batı dillerinde ortak olan berber sözcüğü Türkçe'ye İtalyancadan geçmiştir diyor. Bundan bahsettik. E, hatta e, s, berber dükkanları salon olarak da adlandırılıyor Türkiye'de. Hmm, o yüzden eskiden hani, berber işte, tıraş takımlarıyla dolaşan seyyar esnaf biliyorsun. Hmm. E, zamanla çoğalan kahvehaneleri benimsiyorlar. Ha evet. Ee, orada işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ancak 1826 ile birlikte yeniçeri ocağının kapatılmasından sonra kahvaneler de kapatılıyor, baskıya uğruyorlar ve dolayısıyla Berberler de bu süreçten. ...etkilenmiş oluyorlar ve berberler e, dükkan, işte, evet, dükkan açmamışlar. Orada Osmanlı ile ilgili sende de bilgiler olacaktı. Doğru doğru. Bende Enis Batur'un 40 Parisi var. Sel yayıncılıktan basılmış. Orada aslında ustura karşılığında berberle ilgili bilgi güzel. Osmanlı yaşam üslubunda her şey iç içeydi. Kahvelerin pek çoğunda berberlerin bir köşesi vardı. Bir seyyah şu gözlemi yapar geçen yüzyılda. ''Kahvenin bir duvarında raflarda usturalar dizilidir. Sedef çerçeveli aynalardan papağan burunlu bir Türk, kartal burunlu bir Acem yüzü seçer. Fenerli bir Rum gemici bıyıklarını ve kaşlarını boyatır. Usturalı zanaatkarlarımız kahveye yerleşmekle yetinmemiş, bir süre sonra fesine, kanalmak, sülük yapıştırmak ve diş çıkarmakta mahareti olduğundan alamet takmasına izin çıkartılmıştır. Zanaatkarlar kanununa göre berberler kafirleri tıraş ettikleri ustura ile Müslümanları tıraş edemez. Ayrı peşkir ve havlu kullanırlardı. Vay vay vay vay. Gibi bir bilgi var evet ayrımcı. Ustura artık geniş ölçüde hayatımızı terk etmiş bir geometridir. O şimdi cinayet filmlerindeki birkaç saniyelik rollerde ıslık çalarak havayı yutmakla yetinmektedir diye de şairane bitirmiş Enis Batur. Evet, o zaman biz de keselim tıraşı diyerek... <gülüyor> <gülüyor> Evet. bitirelim Çok sözcük çıkardı. Twitter'dan onların bir dökümünü yaparız sevgili Yapamalı dinleyiciler. Ee, i̇ki iki programda e, anca önce bitirdik berberi. Tekrar Sedef Kare'ye ile teşekkür ediyoruz desteklerinden ötürü. Hoşça kalın. Hoşça kalın.